Kafirleri gerçeğe davet eden kimsenin hali bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobana benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar. Ölülere kesinlikle duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderse çağrını sağırlarda da işittiremezsin. Sen körleri içinde bulundukları sapıklıklarından kurtarıp hidayete erdiremezsin. Ancak ayetlerimize inananlara, boyun eğip teslim olanlara sesini duyurabilirsin. Rum 52 53. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin. eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin. Bakara 168. Konuyla ilgili diğer ayetler bu ayetin notunda verilmiştir. Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etini haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemek zorunda kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmeden ve haddi aşmadan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Resulullah ekrem şöyle buyurmuştur. Size iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. İki ölü balık ile çekirge, iki kan da karaciğer ile dalaktır. İbn Mace, Ahmet bin Hanbel. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın sadece domuz etini yemeyi değil, onu alıp satmayı da sakladığını bildirmiştir. Buhari, Müslim Ayetin burada buraya kadar olan kısmı yakın ifadelerle maide Suresi 3. ayette de geçmektedir. Burada yemediği takdirde ölmek gibi hayati bir tehlikenin söz konusu olması durumuna işaret edilmektedir. Yasaklanan şeyler yemek zorunda kalmanın ölçüsünü bildiren Hazret-i Şerif maide Suresi 3. ayetin dipnotunda zikredilmiştir. Kendisi gibi zorda kalmış birinin hakkına tecavüz etmeden ve zaruret miktarını açmadan anlamındadır. Bir kıtlık yılında sah sahabinin biri Medine'deki bahçelerden birine girerek başak toplayıp yemiş, bir kısmını da yanında götürmeye çalışırken bahçe sahibi onu yakalayıp dövmüş ve elipsesini almıştı. Şikayet üzerine Resulullah Ekrem bahçe sahibini adam açtı, doyurmadın, doğruyu bilmiyordu, öğretmedin diye uyarmıştı. Ebu Davud İbni Mace, Ahmet bin Ambel. Başkasının malını çalmak haramdır. Fakat aç kalan bir kimsenin haram olan bir şeyi Ölmeyecek ve Hayatini devam ettirecek Ama başkasına da zarar vermeyecek Kadar yemesinde sakınca görülmemiştir Bu ayet Bir iki kelime farkıyla Nahl suresi 115. ayette de geçmektedir Onlara şöyle de Bana vay edilenler arasında Bir kimseye haram kılınmış yiyecekler olarak Sadece ölmüş hayvan etini Akan kanı bir pislik olarak Domuz etini bir de Allah'a itaatsizlik olarak Ondan başkası adına Kesilen hayvanı buluyorum ancak kim başkasının hakkını tecavüz etmeden ve haddi açmadan bunlardan yemek zorunda kalırsa, şunu bilsin ki senin Rabbin çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Enam 145 Size şunlar haram kılındı. Kesilmeden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında boğularak, dövülerek, yüksekten düşerek bir hayvan tarafından boynuzlanarak yaratıcı bir hayvan tarafından parçalanarak ölen ve putlar için kesilen hayvanlar bir defa bir de fal oklarıyla şans aramak. Maide 3. Allah'ın çok bağışlayan ve çok merhamet eden anlamındaki gafur ve Rahim isimleri beraberce 72 yerde geçmektedir. Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen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 Bakara 159 Onlar doğru yola karşılık sapıklığı Allah'ın affı yerine cehennem azabını satın almış kimselerdir. Onlar ateşe ne kadar dayanıklıymışlar. Onlar doğru yola karşılık sapıklığı almış kimselerdir. Bu yüzden ne bu takaslarından bir şey kazanmışlar ne de doğru yolu bulmuşlardır. Bakara 16 Kafirlerin daha başka neyi, neye karşılık satıp aldıkları hakkında Bakara suresi 90. ayetin dipnotunda bilgi verilmiştir. Bu azabın sebebi inkar ettikleri kitabı Allah'ın gerçeği ortaya koymak için indirmesidir. Bu kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de haktan büsbütün uzaklaşmışlardır. Allah'ın gerçeği ortaya koymak için indirdiği kitap ifadesi Ali İmran suresi 3. ayette şöyle geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'i sana gerçeğin ta kendisi ve önceki ilahi kitapları doğrulayıcı olarak parça parça indiren Allah'tır. Tevrat ve İncil'i de o indirmiştir. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan, malını sevdiği halde, onu akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolla kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere, bir de esirlere veren, namazı gerektiği şekilde kılıp zekatı ödeyen, antlaşma yaptığında sözünde duran, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında bunlara dayanıp katlanan kimselerin yaptığıdır. Kulluklarında samimi olanlar işte bunlardır. Muttakiler de ancak bunlardır. Evlere arka tarafından girmek iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a karşı gelmekten sakınanların iyiliğidir. Bakara 189. Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Ali İmran 92. Hangi sadakanın daha sevap olduğunu soran birine Resulü Eklem, verdiği şu cevap konuyu açıklık getirmektedir. Gücün, kuvvetin ve sağlığın yerindeyken, cimrinin üzerinde olup fakir düşmekten endişe etme, etmemek etmekteyken daha büyük zengin olmayı düşünürken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür Buhari Müslüm yakın akrabaya iyilik etmeyi emreden Bakara suresi 83. ayetin dipnotunda konuyla ilgili ayet ve hadisler zikredilmiştir canlarının çektiği yemeği yoksula yetime ve esire seve seve yedilirler insan 8. resul Öktem, yoksulu şöyle tarif etmiştir kapı kapı dolaşıp bir iki lokma bir iki hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir Asıl yoksul kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. Buhari Müslüm. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya hakkını ver. İsra 26 Rum 38 Elde ettiniz herhangi bir ganimetin, beşte birinin Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış kimselere ait olduğunu bilin. Enfal 41, Haşr 7 İnsanlarla yapılan her türlü antlaşma ve sözleşme Allah'a verilen söz sayılır. Allah'a verdiğiniz sözlü durun. Enam 152 Aranızda sözleşme yaptığınızda Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak tutun. Nahıl 91 Muttaki takva sahibi Takva ise Bakara Suresi 2. Ayette açıklandığı gibi ibadet ve güzel işler yaparak zarar veren şeylerden kendisini korumak demektir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas emredildi. Hür kimse hür kimseyi, köle köleyi, kadın kadını öldürdüğü zaman kısas yapılır. Ancak katil öldürdüğü kimsenin yakını tarafından affedilirse kısas düşer. O zaman affeden uygun görülen diyeti kabul etmeli, affedilen de diyet borcunu güzelce ödemelidir. Bu, Rabbinizin bir hafifletmesi ve merhametlidir. Bütün bunlara rağmen, kim Allah'ın koyduğu sınırı aşarsa, pek acı bir azabı hak etmiş olur. Kısas, misilleme demek olup, birini Kasten öldürene ve yaralayana uygulanır. Tevrat'ta da cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalar da böylece kısas yapılacak diye yazdığı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Maide 45. Tevrat'ta biz onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalar da böylece kısas yapılacak diye yazdık. Kim de kısastan vazgeçip kendi hakkını bağışlarsa bu onun için bir kefaret olur. Maide 45 İbni Abbas'ın açıklamasına göre İsrailoğullarında kısas uygulaması vardı. Fakat diyet yoktu. Katili affeden ifadesiyle kasten öldürme olayında kısas yerine diyeti kabul eden kimse anlatılmaktadır. Bu tür olaylarda diyet alıp verebilmek allah Teala'nın bu ümmete gösterdiği bir kolaylıktır. Bu sebeple diyeti isteyen güzel bir usülü bile istemeli veren de güzel bir tarzda ödemelidir. Öldürülmesini Allah'ın yasakladığı cana haklı bir gerekçeye dayanmadan öldürmeyin. Haksız yere öldüren kimsenin velisine hakkını arama yetkisi verilmiş vermişizdir. O da misilleme yaparken ölçüyü aşmasın. İsra 33. Mesela katilin akrabasından bir veya birkaç kişiyi haksız yere öldürmesin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırı aşmaktadır. Diyeti aldıktan sonra katilin öldürülmeyeceğine Peygamber Efendimiz'e işaret etmiştir. Buhari Artık kim Allah'ın koyduğu sınırı aşarsa pek acı bir azap hak etmiş olur. ifadesi Maide Suresi 94. ayette geçmektedir. Ey akıl sahipleri! Kısasta yedikleriniz. Sizin için hayat vardır. Belki böylece Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Birini öldürmek isteyen kimse eğer onu öldürürsem kısas uygulanıp beni de öldürürler diye düşünür ve kararından vazgeçer. Cezanın caydırıcılığı işlenecek birçok cinayetin önüne geçer ve muhtemel netice katil ve maktullerin hayatını kurtarmış olur. Birinize ölüm yaklaştığı zaman eğer geride mal bırakacaksa, Baba, ana ve yakın akrabası için uygun bir şekilde vasiyet etmek size farz kılınmıştır. Bu takva sahiplerinin üzerine bir borçtur. Miras ayetinden önce inan bu ayette baba, anne ve yakın akraba için vasiyetten söz edilmiş fakat daha sonra gelen miras ayeti Nisa 11-12 mirasçıların paylarını belirlemiştir. Resulü Eklem allah Teala Miras ayetiyle herkese hakkını verdiği için artık mirasçılara vasiyet etmeye gerekçe bulunmadığını, Ebu Davud, geride bırakılan malın üçte birini geçmemek üzere mirastan pay almayan akrabaya, mesela yetim torunlara, fakirlere, hayır için kurulan müesseselere verilmek üzere vasiyet edebileceğini bildirmiştir. Buhari, vasiyet etmeye değer bir şeyi bulunan Müslümanın, Vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirilmesi doğru değildir buyurmuştur. Buhari Müslim Takva sahipliği ifadesinin anlamı için Bakarı Sürüsü 2. ayetin açıklamasına bakınız. Artık bu vasiyeti duyduktan sonra onu değiştiren olursa, Günahı değiştirenin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Vasiyet edenin bir hataya düşmesinden veya günaha girmesinden korkup da mirasçılar arasında bir uzlaşma sağlayan kimseye herhangi bir günah yoktur. Doğrusu Allah çok bağışlayıcı, engin, merhamet sahibidir. Yukarıdaki iki ayet miras bırakanın vasiyetini uygulayacak ile ilgilidir. Vasiyetnameyi uygulayacak kimse vasiyet edenin bir hata veya haksızlık ettiğini görürse, mesela mirasçılardan birini, hakkı olandan fazlasını bıraktığını veya onlardan mal kaçırdığını tespit ederse, mirasçılara durumu açıklamalı ve böylece hatayı önlemelidir. Böyle iyi bir diyetle vasiyet değiştirmekte herhangi bir sakınca yoktur. Allah, bütün günahları bağışlayan, çok merhamet edendir cümlesi Kur'an-ı Kerim'de sıkça vurgulanmaktadır. Mesela Bakara 173, 192, 199, 266, Maide 3, Enam 54, Nahıl 18. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten korunasınız diye size de farz kılındı. Oruç, Müslümanları kötülüklerden korumak ve erdemli birer insan haline getirmek için farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz, gözlerini haramdan, nefislerini kötülükten korumak için gençleri evlenmeye, evlenmeyenleri ise oruç tutmaya teşvik evlenemeyenleri ise oruç tutmaya teşvik etmiş, orucun şehveti kırmak suretiyle insanı günahlardan uzaklaştırdığını açıklamıştır. Buhari Oruç günleri sayılıdır. Ancak hasta olan veya yolculuğa çıkıp da oruç tutamayanlı Tutamayanlarınız tutamadığı oruçları diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar ise her oruç için bir fakire doyuracak kadar fidye verir. Kim gönlünden koparak fazla fazla verirse kendisi için daha hayırlı olur ama oruç tutmanız bir bilseniz sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı bazı yıllar, 29 bazı yıllar, 30 gün olduğu için oruç günleri sayılıdır buyurmuştur. buyurulmuştur. Fidye bedel demektir. Bu ayet ile bir sonraki ayet sağlıklı olan ve yolculuğa çıkamayan herkesin mutlaka bu ayı oruçlu geçireceği hükmünü getirmektedir. Buhari Müslüm, oruç tutması gerektiği halde hasta olup da oruç tutamayan veya tutmakta zorlanan Yahut yolculuk edenlere iyileştikten veya seyahatten döndükten sonra tutamadıkları oruçları tutma kolaylığı tanınmıştır. Çok yaşlı olduğu için oruç tutamayanlara tutamadıkları oruçları için bir yoksula bir günlük yiyeceğe verme imkanı getirilmiştir. Buhari. Ramazan, hidayetin ve hak-batıl ayrımının apaçık delilleri ve insanlara rehber olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple İçinizden Ramazan ayına erişen Orucunu tutsun Ancak hasta veya yolcu olup da Oruç tutamayan kimse Tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun Allah sizin için Kolaylık diler zorluk dilemez Ama o sayılı günleri Oruçlu geçirmenizi size Doğru yolu gösterdiği için de Allah'ın yüceliğini tanımanızı ve Kendisine şükretmenizi ister Kur'an Mekke'de Miladi 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. Biz Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. Kadir 1. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Duhan 3. resul Ekrem hicretin 8. yılının 630 Ramazan ayında Mekke fethi için yola çıkmıştı. Bir süre yol aldıktan sonra su istedi ve herkesin göreceği şekilde suyu içti. Onu gören Müslümanlar da oruçlarını Bozdular. Allah'ın elçisi Mekke'ye varıncaya kadar oruç tutmadı. Buhari. Peygamber Efendimiz yine bir yolculuk sırasında insanların kendisini sıcaktan ve güneşten korumaya çalıştıklarını biri gördü ve onlara bu gayretlerinin sebebini sordu. Onlar da bu kişinin oruçlu olduğu için zor durumda kaldığını söylediler. Allah'ın elçisi seferde oruç tutmanın tutmanız dindarlık değildir. Allah'ın size verdiği kolaylıktan faydalanmaya bakınız buyurdu. Müslüm. Bununla beraber yolculuk sırasında oruç tutmak isteyenlerin tutabildiğini belirtti. Tutabileceğini belirtti. Buhari Müslüm. Allah sizi sıkıntıya sokmak istemez. Maide 6. O sizi bunun için seçti ve size dinde hiçbir zorluk yüklemedi. Haç 78. Kullarım sana beni sorarlarsa... Ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. De ki eğer ben sapmışsam bunun zararı banadır. Doğru yolu bulmuşsam da o da Rabbimin bana vahyettikleri sayesindedir. Şüphesiz ki o her şeyi işitir, her şeye yakındır sebe 50. Allah'ın kuluna yakınlığı ifade eden ayetler burada verilmiştir. Bir sefer sırasında bazı sahabeler bir tepeye çıkıp indikçe yüksek sesle tekbir getirmeye başladılar. Resul-ü Ekrem onlara şöyle buyurdu. Ey insanlar, kendinize acıyın. Siz ne sağıra sesleniyorsunuz ne de yanınızda bulunmayan birine. Sizi çok iyi duyan ve yanınızda bulunan birine dua ediyorsunuz. O sizinle beraberdir. Buhari Müslüm. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Mümin 60. Rabbinize yalvara yakara ve sessizce dua edin. Çünkü o aşırı gidenleri sevmez. Araf 55. Resul-i Ekrem bir kimsenin çok dua ettim, duam kabul olmadı diyerek dua etmekten geri durmasını öğüt, durmamasını öğütlemiş, acele etmedikçe duasına karşılık verileceğini müjdelemiştir. Buhari Müslüm. Allah'ın elçisi bir başka hadiste de şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde bir Müslüman Allah'tan bir şey dilerse, günah bir şey istemediği veya akrabasıyla ilgisini kesmeyi arzu etmediği sürece Allah onun dileğini mutlaka yerine getirir veya ona vereceği şey kadar bir kötülüğü kendisine uzaklaştırır. Tirmizi Ahmet bin Hanbel Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Allah nefislerinizle karşı koyacağınızı, koyamayacağınızı bildiği için tövbenizi kabul edip sizi bağışladı. Şimdi eşlerinizle beraber olabilir ve Allah'ın sizin için yazıp takdir ettiğini isteyebilirsiniz. Fecrin Beyaz ipliğe benzeyen aydınlığı, siyah ipliğe benzeyen gece karanlığından ayrılıncaya kadar yiyip için ve orucu ertesi akşama kadar tutmaya devam edin. Mescitlerde itikafa çekildiğinizde eşlerinizle ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte Allah kendine karşı gelmekten sakınan, sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Ramazan orucu farz kılındığı ilk zamanlarda gündüzleri olduğu gibi Ramazan gecelerinde de cinsel ilişki yasaktı. Bazıları ise kendilerine hakim olamayıp geceleri kaçamak yapıyordu. İşte o zaman allah Teala iftar vaktinden imsak vaktine kadar cinsel ilişkiye izin veren bu ayeti indirdi. Buhari Asabe ı kiramdan Adi bin Hatim bu ayetle ilgili başından geçen bir olayı şöyle anlatır. Fejr'in Beyaz ipliğe benzeyen aydınlığı, siyah ipliğe benzeyen gece karanlığında ayrılınca kadar ip için ayet inince, bir siyah, diğeri beyaz iki ip alıp onları yastığımın altına koydum. Gece zaman zaman bu iplere bakıyor fakat renklerini birbirinden ayıramıyordum. Ertesi sabah Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu durumu anlattım. Bana ayette geçen siyah iplik ile beyaz iplik gece karanlığı ile gündüz aydınlığı demektir diye açıkladı. Buhari. Ayette sahur yapmaya teşvik de vardır. Bunun içindir ki Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sahur yapınız. Çünkü sahurda bolluk, bereket vardır." Buhari, Müslüm. Bizim orucumuzu ehli kitabın orucundan ayıran en önemli fark sahur yemeğidir." Müslim, Ebu Davud. İtikaf belli bir yerde, belli bir zamanda, belli şartlara uyarak Allah'a kulluk ve itaat etmek anlamına gelen Nafile yani yapılması zorunlu olmayan ancak yapana da sevap kazandıran bir ibadettir. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi Buhari Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikafa giren kimse ibadet, dua ve tevekkürle meşgul olur. Ayette belirttiği üzere itikaf süresince yiyip içer fakat cinsel ilişkide ve dünyevi isteklerden uzak durur. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Sakın bu sınırları aşmayın. Kim Allah'ın koyduğu sınırları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bakara 229. İşte bu hükümler Allah'ın çizdiği sınırlardır. Nisa 13. Mücadele 4. Talak 1. Allah-u Teala sınırlar diye ifade ettiği haramlara yaklaşmayı yaklaşmayı bile yasaklamıştır. Resul-u Eklem bu yasağı şöyle bir misalle açıklamıştır. Helal olan şeyler belli. Haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürücüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisinde haram kıldığı şeylerdir. Buhari, Müslüm. Birbirinizin malını haksız şekilde yemeyin. Başkalarına ait bazı malları günah olduğu bile bile haksız yolla, ye yolla yemek için hakimlere rüşvet vermeyin. Vesillerin çoğunluğu bu ayetten ve özellikle ayetin son cümlesinden çıkarılan en uygun anlamın, rüşvet yasa olduğu kanaatindedir. Başkasının malını haksız yere yemenin büyük vebalini resul Rasul Ekrem şöyle ifade buyurdu. Elbette ben de sizin gibi insanım. Bazen bana sizden iki dav davalı gelir ve onlardan biri haksız olduğu halde daha düzgün konuşabilir. Ben de sözlerini doğru sanıp onun lehine hüküm verebilirim. Kimin lehine bir Müslümanın hakkını alarak hüküm vermişsem şunu bilin ki o Müslümanın hakkı ateşten bir parçadır. Onu ister alsın, ister bıraksın. Buhari, Müslüm. Sana yeni doğan ayın farklı görüntülerini soruyorlar. De ki onlar insanlar ve haç için zaman ölçüleridir. Evlere arka taraflarından girmek iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a karşı gelmekten sakınının iyiliğidir. Evlere kapılarından girin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki, ebedi kurtuluşa eresiniz. Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran odur. O geceyi dinlenme için güneş ile ayı birbirini hesap ölçüsü olarak yaratmıştır. Enam 96 Bunlar o konunun uzmanlarından öğrenilebilecek şeylerdir. Peygamberimizden sizi helaktan kurtaracak ve ebedi saadete kavuşturacak şeyleri öğrenmeye bakın demektedir. Ayrıca o insanlar ve hac için zaman ölçüleridir Buyur, buyurulmak suretiyle ayın yarat yaratılış hikmetine ve onun insanlığa hizmetkar kılınışına dikkat çekilmiştir. Böylece eşyayı hikmetten soyutlayan ve tesadüfe mal eden sapık anlayışlar da düzeltilerek yolun doğru gösterilmiş girilecek kapı işaret edilmiştir. Cahiliye döneminde hac etmek için ihrama girenler haçtan sonra evlerine kapıdan değil evlerinin arkasından açtıkları bir pencereden girer ve bunu bir ibadet sayarlardı. İslamiyet'ten sonra bazı Müslümanlar bu adaleti, bu adeti sürdürmek istedi. Medileli Müslümanlardan biri bu adete uymayınca onun günah işlediğini ileri sürenler oldu. İşte o zaman bu ayet indi ve evlere kapılarından girmek gerektiğini bildirdi. Buhari Umre Bazı alimlere göre ayetteki evlere kapılarından girmek ifadesi her şeyi usulünce, yerli yerince ve en uygun yönetimle yapmak anlamında mecazi bir anlamındadır. Anlatımdır. Bu ifadeyle peygambere yani Doğan Ay'ın farklı görüntülerini sormanın Tıpkı eve arka taraftan girmek gibi garip bir davranış ve peygamberlik makam, makamına saygısızlık olduğu dile getirilmiştir. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan,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 Allah'a karşı gelmekten sakının ifadesi ne Kur'an-ı Kerim'de e, ifadesi ne Kur'an-ı Kerim'de de çok vurgu yapılmakta olup Bakara Suresi'nde de şu ayetlerde geçmektedir. 194, 196, 203, 223, 231, 233, 282. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın ama aşırı gitmeyin. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. İslamiyetin ilk yıllarında sayıca az oldukları için kendilerine yapılan haksızlara, haksızlıklara sabreden Müslümanlara Medine'ye hicret ettikten sonra haksızlara, saldıranlarla karşı savaşmaya, hac 39 ve barışa yanaşma, yanaşmadıkları gibi Müslümanlardan ellerini çekmeyenleri yakalayıp öldürmeye nisa 91 izin verilmiştir. Müşütler sizinle nasıl top bir gün savaşıyorlarsa siz de onlarla top bir gün savaşın. Tabii be 36 buyurmuştur. Resulullah Ekrem askerlerini savaşa gönderirken onlara şu emirleri verirdi. Besmele ile yola çıkınız. Allah'a imkar edenlerle Allah yolunda savaşınız. Fakat savaş sırasında haddi aşmayınız. Yapılan anlaşmaları bozmayınız. Düşmanın muhtelif organlarını keserek işkence yapmayınız. Çocukları ve manastırlarda ibadet edenleri öldürmeyiniz. Müslüm. Ahmed bin Hambel. Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlardan birinde bir kadın ölü bulundu. Bunun üzerine sure enklem kadınlarla çocukların öldürülmesini yasakladı. Buhari, Müslim. Allah haddi aşanları sevmez ifadesi Maide 87, Araf 55'te de geçmektedir.